Üçüncü esas. hikmeti mirac miraç nedir? El cevap. Miraç'ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi başıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle hakikatleri bilinmezse de vücutları bildirilebilir. Şöyle ki. Şu kainatın Halık'ı, şu kesret tabakatında nuru vahdetini ve tecelli-i ehadiyetini göstermek için kesret tabakatının müntahasından ta mebdei vahdete bir hayt ittisal suretinde bir mirac ile bir ferd-i mümtazı bütün mahlukat hesabına kendine muhatap ittihaz ederek bütün zih şuur namına makazlı ilahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarıyla ile mahlukatında cemali sanatını kemal rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Hem sani alemin asarın şehadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal hem kemal ikisi de mahbubul izatiyidirler. Yani bizzat sevilirler. Öyleyse o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti masnuatında çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuatını sever çünkü masnuatının içinde cemalini, kemalini görür. Masnuat içinde en sevimli ve en ali zihayattır. Zihayatlar içinde en sevimli ve ali zîşvurdur. Ve zîşvurun içinde camiyet itibariyle en sevimli insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamıyla inkişaf eden bütün masnuatta münteşir ve mütecelli kemalatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İşte saniy mevcudat, bütün mevcudatta intişar eden tecelli-i muhabbetin bütün enva'ını bir noktada, bir aynede görmek ve bütün enva-i cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i bir meyve-i münevver derecesinde ve kalbi o şecerenin hakayık esasiyesini istihap edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı o mabdei evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt ittisal hükmünde olan bir mirac ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna celbetmek ve rüyeti cemaline müşerref etmek ve ondaki haleti kusiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamıyla taltif edip, fermanıyla tavzif etmektir. Şimdi şu hikmete i bakmak için iki temsil dürbünüyle tarasut edeceğiz. Birinci temsil On birinci sözün hikayeyi temsiliyesinde tavsilen beyan edildiği gibi, nasıl ki bir sultan-ı pek çok hazineleri ve o hazinelerde pek çok cevahirlerin envaı bulunsa, hem sanayi garibede çok mahareti olsa, ve hesapsız fünunacibeye marifeti ihatası bulunsa, nihayetsiz ulum bedaya ilim ve ıttılağı olsa, her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görüp ve göstermek istemesi sırrınca, elbette o sultan zifunundaki bir meşher açmak ister ki, içinde sergiler dizsin, ta Nas'ın enzarına saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. ta cemal ve kemali manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir veççi, bizzat nazarı-ı dekaykı aşinasıyla görsün. Diğeri, gayrın nazarıyla baksın. Ve şu hikmete binaen, elbette cesim, muhteşem, geniş bir saray yapmaya başlar. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim eder. Hazinelerinin türlü türlü ile süslendirip, Kendi desti sanatının en güzel, en latif sanatlarıyla ziynetlendirir. Fünun ve hikmetinin en incelikleriyle tanzim eder. Ve ulûmunun asarı ı ile donatır, tekmil eder. Sonra nimetlerinin çeşitleriyle, taamlarının lezzetleriyle her tayfaya layık sofraları serer bir ziyafet-i ihzar eder. Sonra rayiyetine kendi kemalatını göstermek için, onları seyre ve ziyafete davet eder. Sonra birisini yavere ekrem yapar. Aşağıki tabakat ve menzillerden yukarıya davet eder. Daireden daireye, en üstteki tabakalarda gezdirir. O acip sanatının makinelerini ve tezgahlarını ve aşağıdan gelen mahsulatın mahzenlerini göstere göstere, ta daire-i kadar getirir. Bütün o kemalatının madeni olan mübarek zatını ona göstermekle ve huzuruyla onu müşerref eder. Kasrın hakayıkını ve kendi kemalatını ona bildirir. Seyircilere rehber tayin eder, gönderir. Ta o sarayın saniyini, o sarayın müştemilatıyla, nukuşuyla, acayibiyle ahaliye tarif etsin. Ve sarayın nakışlarındaki rumuzunu bildirip, ve içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip, deronundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve saray sahibinin kemalatını ve hünerlerini nasıl gösterirler, o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip ve görünmeyen sultan zifunun ve zîşûuna karşı, marziyatı ve arzuları dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Aynen öyle de, وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ لَعَلَىٰ اَزَلْ ebed sultanı olan Sani i Zülcelal, nihayetsiz kemalatını ve nihayetsiz cemalini görmek ve göstermek istemiştir ki, şu âlem sarayını öyle bir tarzda yapmıştır ki, her bir mevcut pek çok dillerle onun kemalatına zikreder. Pek çok işaretlerle cemalini gösterir. Esma-i her bir isminde ne kadar gizli manevi defineler, ve her bir ünvan-ı mukaddesesinde ne kadar mahfi ile tayih bulunduğunu şu kainat bütün mevcudatı ile gösterir ve öyle bir tarzda gösterir ki bütün fünun bütün desatiriyle şu kitabı kainatı zaman Adem'den beri mütelaa ediyor halbuki o kitap esma ve kemalat-ı dair ifade ettiği manaların ve gösterdiği ayetlerin öşrümü işaretini daha okuyamamış işte şöyle bir sarayı alemi, kendi Kemalat ve cemali manevisini görmek ve göstermek için, bir meşherer hükmünde açan Celili Zülcemal, Cemili Züllcelal, Sani i Zül Kemal’in hikmeti iktiza ediyor ki, şu alemi arzdaki zişurların nispeten, abes ve faydasız olmamak için, o sarayın ayetlerinin manasını birisine bildirsin. O saraydaki acayibin membalarını, ve netayicinin mahzenleri olan avalim-i ulviye'de birisini gezdirsin. Ve bütün onların fevkine çıkarsın, ve kurbu huzuruna müşerref etsin, ve ahiret âlemlerinde gezdirsin. Umum ibadına bir muallim, ve saltanat rububiyetine bir dellal, ve marziyat ilahiyesine bir mübelli, ve saray-ı âlemindeki âyâtı tekviniyesine bir müfessir gibi çok vazifelerle tavzîf etsin. Mucizat nişanlarıyla imtiyazını göstersin. Kur'an gibi bir ferman ile o şahsı Zat-ı Zülcelal'in has ve sadık bir tercümanı olduğunu bildirsin. İşte miracın pek çok hikmetlerinden şu temsil dürbünüyle bir ikisini numune olarak gösterdik. Sayırlarını kıyas edebilirsin. İkinci temsil Nasıl ki bir Zat-ı Zîf'ünün muciznuma bir kitabı tehlif edip yazsa, Öyle bir kitap ki, her sayfasında yüz kitap kadar hakayık, her satırında yüz sayfa kadar latif manalar, her bir kelimesinde yüz satır kadar hakikatler, her harfinde yüz kelime kadar manalar bulunsa, bütün o kitabın mani ve hakayıkları, o kâtibi muciz nümanın kemalat maneviyesine baksa, işaret etse, elbette öyle bitmez bir hazineyi kapalı bırakıp abes etmez. Herhalde o kitabı, bazılara ders verecek. Ta o kıymettar kitap, manasız kalıp beyhude olmasın. Onun gizli kemalatı zahir olup, kemalini bulsun ve cemali maneviisi manevisi görünsün. O da sevinsin ve sevdirsin. Hem o acip kitabı bütün manisiyle, hakaykıyla ders verecek birisini, en birinci sayfeden, ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de, Nakkaşe Ezeli şu kainatı kemalatını ve cemalini ve hakayık esması'nı göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını ve esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Bahusus böyle her bir harfi binler manaya tezamü eden bir kitap skut edemez ve ettirilmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her tayfenin istidadına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu en âlm nazarlı, en külli şuurlu, en mümtaz istidatlı bir ferde ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakayıkını ders vermek için gayet yüksek bir seyru suluk ettirmek Hikmeten lazımdır. Yani birinci sayfesi olan tabakatı kesretin en nihayetinden tut, tamınta ha sayfesi olan daireyi hadiyete kadar bir seyran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsille miracın ulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin.